Allah yolunda olunca katlanacağız. Allah razı olsun, Allah yani. razı olsun. Hocam e, Ömer Müslümanlığı Ömer Müslümanlığı Deyip duruyorsunuz Hazreti Ömer'in e, Anladığı Yaşadığı e, Müslümanlık idrak ettiği e, Bir şahsiyet haline Getirdiği Müslümanlık kıvamı e, Evet Yani Resulullah Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Asabım yıldızlar gibidir buyuruyor. Onlardan hangisine tabi olursanız sizi doğru yola götürür diye buyuruyor. Yani hakikaten insan bazen Hazreti Musab'ı düşünüyor. Bazen Hazreti Ebu Bekir'i düşünüyor. Bazen kendisinde Hazreti Osman, Hazreti Ali böyle onlara yani şu davranışına yakınlık duyuyorsunuz. Şu sözüne yakınlık duyuyorsunuz. Öyle olsam diyorsunuz sizin de içinizde bir Hazreti Ömer kaynayıp duruyor anlaşıldığı i̇nşallah. kadarıyla inşallah. inşallah yani evet bendeniz de dinleyicilerimizle paylaşalım e, Hazreti Ömer'in dünyasını, gönlünü, hayatını e, ben de heyecan duyuyorum bir oğlumun adı Ömer benim de. ben de heyecan duyuyorum hakikaten Hazreti Ömer'in bazı olaylarda gösterdiği tavır siz nerelerden baktığınızda Hazreti Ömer Müslümanlığı diye Böyle hani kitap olarak da Düşünüyorsunuz biliyorum Evet nerelerden baktığınızda Hazreti Ömer'i Böyle içinizde Heyecan uyandıran Haşmetiyle gördünüz Kitaplık bir insan Olarak gördünüz Şimdi hocam müsaade ederseniz iki hakikati Önce yerleştirelim Sözlerimiz sonra bir hataya Yanlış anlaşılmaya vesile olmasın İslam Allah'a göre olur Yani kimseye ne Ömer'e ne Ali'ye Ne Veli'ye göre bir İslam Söz edemeyiz yani Allah'ın dini insana göre şekil almaz Muhakkak Bununla evet. sembolik olarak yani Ömer'deki cana Göre İslam evet. gibi bir Ya da belki hocam Ete kemiğe bürünme şekli, şekli yani... Allah'ın dini Hangi insanda hangi boyutuyla Bazısında mesela ...daha şefkat boyutuyla... ...bazısında hamaset boyutuyla... ...bu evet, yani, tafsilatına... Evet. E, ...girmeden önce yani... ...prensip olarak... E, ...insana göre Allah dini... ...şekil almaz, almamalı... Hı hı. ...aldığı zaman zaten o... E, ...şekil olur mu? Mesela... ...Hristiyanlar Hristiyanlığı İsa Aleyhisselam'a göre... ...güya şekillendirdiler... E, ...İsa Aleyhisselam peygamber de olsa... ...ona şekillendirince... ...Allah'ın dini olma vasfını... ...kaybeder o din. Evet. Önce bunu bir tespit edelim. Yani bu bunun Allah'ın değil. Dün Allah'ın değil. Hatta evet. peygambere göre bile Allah değil. Bu Allah Teala'nın koyduğu ölçüler. Peygambere göre bile değil. Evet. Peygamber Aleyhisselam e, tebliğ ediyor diyor yani. Böyle bir vahiy ile ile. E, o da Allah'ın kulu evet. gibi. İkinci nokta hocam e, bir hadis-i şerif e, söylediğiniz ya ashabım yıldızlar gibidir hangi evet. Bu hadisin sıhhati konusunda İtirazlar var ama e, ikinci noktayı izah etmek için söylüyorum. Efendimiz Allah Azze ve sellem, amcama uyun, akrabalarımdan birini e, peşi, peşine takılın, kurtulursunuz Dememiş. Buyurmuyor. Buyurmuyor. Yemiyor. Ashabım diyor. Evet. Ashabım. Şimdi e, amcalık atılamaz bir bağdır. Yani. Ee, filan cezat peygamberin amcasıdır iman etse de etmese de savaşsa da savaşmasa da o amca amcadır evet. bitti yani evet. değişmez ee, ama sahabilik bir payedir bu paye korunduğu sürece vardır evet. irtidat etti maazallah dinden çıktı sahabilik de gitti tabi ...düşürdü iman seviyesini... ...kazanılan, korunması gereken... Ya, ...sürekli tutulması gereken... Evet. E, ...bir değer bu... ...dolayısıyla... ...o hadisi şerif... ...diyelim ki sahih değil... ...ashabım yıldızlar gibidir hadisi... ...diyelim sahih değil... E, ...şunu çok rahat diyebiliriz... ...Resulullah... ...sallallahu aleyhi ve sellemin... ...ashabından... ...yani onun birinci derecede... ...dostlarından olmayı koruyarak ölmüş gitmiş bir insan peşinden gidecek birisi değil de kimdir peşinden evet, gidecek insan evet. yani Peygamber evet, Aleyhisselam'ın evet. tabii çevresi bu tabii çevre. yani Peygamberden sonra değil mi Peygamberden sonra sonra İslam'ı en iyi yaşayan grup başkanı gibi. olarak evet. örnek muallim olarak evet. bir lider olarak şeyh olarak mürebbi olarak adına ne dersek diyelim ee, bu ümmetin önderleri durumunda evet. Bunların içinden de 10 e, tanesinin Bizzat Peygamber Aleyhisselam Efendimiz tarafından öne çıkarıldığını Görüyoruz aşere i Mübeşşere dediğimiz Hayatındayken cennetle müjdelemiş onu evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yani böyle Dolaylı bir müjdeleme de değil Mesela çok kimseye dolaylı müjdelemeler var Mesela Khadice annemize Cennet kadın olduğuna dair Dolaylı müjdelemeler var veyahut işte filan sahabiye Bilal'e mesela senin terlik sesini cennete duyuyordum diyor dolaylı evet, bir müjdeleme evet, bu evet. ama bu on kişiye sen virgül cennettesin demiş evet. yani Muhtiş böyle şeymiş. tam bir cümle kurarak sen evet. cennettesin demiş bu on kişiyi konuşurken Müslümanların dünyada bir okul arkadaşını konuşur gibi konuşmaları mümkün değil ashabı kiramın bile Ashab-ı kiramın bile kendi aralarında onlar öyle konuşmadıklarını görüyoruz. Çok uç noktadan cennetle müjdelenmiş olmak büyük bir şey. Bu şöyle bir soru akla gelebilir hocam. Acaba o gün ashab bu on kişinin aşere-i mübeşşere tanımlaması içinde olduğunu biliyorlar mıydı? Yoksa bu aşere-i mübeşşere tanımlaması sonradan mı? Hayır hadis-i şeriflerde evet. geçiyor. Evet Şu cennettedir şu cennettedir diye Bir iki evet. yine Ömer'e geldik mesela ee, Şehit olacağı zaman Ömer radıyallahu anh kan kaybından biliyorsunuz Evet Ölüyordu yaralandığından Suikasttan sonra e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayattayken cennetle müjdelediği insanlardan Yaşayan altı kişilik bir komisyona devretti Evet e, Halife seçme yetkisi evet. Demek ki böyle bir seçilmişlik vardı Bundan biraz daha büyük çerçevede Bedir ashabı seçilmişti. Doğru. Evet. E, o 300 kişi seçti. Mesela Ömer radıyallahu anh'a bakıyoruz. E, lider olduğu dönemde Bedirlilerin Medine dışına çıkmasını yasaklıyor. Yani bu İslam idaresinin... E, yani öyle bir not düşülüyor, değil mi? Bedir ashabındandır. Bedir ashabı diye bir şey evet, var. Evet. Doğru. Yani bakıyoruz ki ashab-ı kiram hepimiz kayıtlı üyeyiz buraya der gibi değil. Doğru. Mesela Ensar Farklı kıymeti biliniyor, evet. muacirler farklı, farklı kıymeti biliniyor, evet. Bedirliler farklı kıymeti biliniyor, ee, işte Hudeybiye sulhüne katılanlar o 700 kişi bunlar farklı, Kur'an onlar hakkında bir şeyler evet. söylüyor çünkü, Mekke'nin fethinden önce Müslüman olanlar farklı, farklı. deniyor, <gülüyor> evet, Mekke yani kıymet bilen bir nesil ashab çok güzel. Bir gün önce iman edenin Allah katında Ne kadar değerli olduğunu biliyorlar evet. Bunu kendileri de biliyorlar Öyle olmak için de çalışmışlar Ebu Bekir'i Mesela ilk dost evet. İlk iman eden adam olması İkinin ikincisi diye ya, bir şey var Hiç değil kimse mi? Ebu Bekir'le tartışmamış Bir şeyi evet. Ebu Bekir mesela başka bir sahabi onunla bir mesele Tartışıyor da Biraz da haklı Ebu Bekir'e karşı Beşeri çaptı haklılar ...akrabaları diyor ki... ...ara sana hakkını bu adama karşı... ...yani evet. sen haklısın... Evet. E, ...çok enteresan bir cevap veriyor... ...diyor ki ya siz ne diyorsunuz ya... ...Resulullah'ın ilk arkadaşın hak mı aranır... ...diyor... ...yani bu bir vefa duygusunun... ...bulunduğunu gösteriyor... ...burada izin verirseniz konuyu sanki kapatmış gibi... ...başka bir konuya geçeceğim... ...şimdi Ali radıyallahu anh... E, beraber... ...bir miktarda Osman radıyallahu ...ilk günlerinden itibaren... Yani sanki böyle bir kıymeti bilinmemiş sahabiler gibi bir algı var. Evet. Yani işte şöyle oldu böyle oldu. Burada çok önemli bir püf noktası var. O nesil yani Ashab-ı Kiram'ın bu bahsettiğimiz bir gün önce iman edene bir gün fazla kıymet veren nesil değil. Bu tartışı, tartışmaları çıkaran, kılıç kaldıran nesil. Sonradan iman edip İran'dan gelenler. İşte... ...Rum diyarından Müslüman olup gelenler... ...Afrika'dan Müslüman olup gelenler... ...yani Peygamber Aleyhisselam'ı başta... Evet. ...sonra da o çileli günleri... ...görmeden Müslüman olanlar... Evet, evet. ...Ali'nin karşısına dikildiler... ...Radiyallahu evet. Yani Onlar Osman'ın karşısına dikilip... ...böyle normal bir... E, ...parti başkanıyla konuşur gibi... ...konuşma cüreti gösterdiler. Evet. Ya, o çilesiz insanlar... ...çile görmeden İslam'ın... Evet. ...zaferinden sonra Müslüman olanlar. Onun için Kur'an'ımız... Ee, zaferden önce Müslüman olanlarla Zaferden sonra Müslüman olanlar Aynı olamaz diye istiyorum. Hepimizin gözünün önüne koyuyor bunu evet. E Şimdi üstadım Yine dosya dışı bir şey konuşalım Bizim memleketimizde de Şu ilk inkılaplar dönemini yaşayan İskilip'in şehit edilişini görür, Görmüş o nesilin Sizde yaşlılarıyla karşılaştığınız Onların tayakkuzu Onların tabii, tabii. kıymet bilmesiyle Bizim aman gibi, ha değil mi e, mesela. Aman işte camiyi kapatmayın. Hı. Aman bu caminin boyasına dokunmayın. Hacı Veysade'nin bir gibi, sözünü mesela, naklederler. Yani böyle e, ben bir tane insanın imanlı yetişmesi için bin münafığın baskısına şey yaparım gibi böyle. E, olmuş da zaten <gülüyor> evet, buna tamam. evet. Şimdi o çile görmüş inkılapları e, ulemanın şehit edilişini görmüş nesille e, bizim yaşımız veya bizden sonraki nesiller aynı mı hocam? Evet. Hatta daha da bir seviye indirelim Mesela 28 Şubat'ın ne olduğunu Bilmeyen gençlerle evet, O gün evet. sıkıntı çeken medresesi Basılmışlar bugün aynı tavırları mı Gösteriyorlar? daha çok haklısınız Yani çok, ve, ni Nimetler döneminin insanıyla Mihnetler döneminin insanı farklı oluyor yani. Onun için Ömer radıyallahu anh diyor ki madem konumuzda o Cahiliyeyi bilmeyen İslam'ı da bilemez. Evet. Nereden geldik değil mi? Yani ne günlerden ne, ne, ne günlerden çam Yani çamurun ateşin içinden çıkıp gelmiş. Yani hem şiddet olarak cahiliyeyi evet. bilmek, evet. hem de bataklığın ne kadar derin olduğunu bilmek evet, açısından, evet. o acıyı bilen ancak, bu sebeple de denir ki Kur'an-ı Kerim, kafirlere a ait adi sözler var. Beş para etmez çirkin çirkin sözler. Yani Nemrutların, Karunların sözleri mesela, Kur'an-ı Kerim'e değil gazetede bile yazılmayacak Sözler bunlar Kur'an bunlar ayet ayet bize taşıyor Yani bir hikmeti yok gibi Zannedilir halbuki Bir sayfanın başında Allahü Teala Zat-ı Cellini anlatıyor Allah'ı anlatıyor arşı anlatıyor Aşağıda Karun'dan sözler geliyor Firavundan sözler geliyor Demek ki yani En üstü anlayabilmek için En çukuru da bilmek lazım Esfel-i Evet ee, bu sebeple ashab-ı kiram Allah hepsinden razı olsun e, çile çekip geldiler. Çilesiz gelen nesil onların karşısında eşit haklar kullanmaya kalktı. Evet. Onlar da e, ümmetin maslahati gereği onları da adam yerine koydular diyelim kapa bir ifadeyle mümin kardeşiz diye. E, bugün esefle ve teessürle e, hatırladığımız bir hadiseler... Olaylar, oldu bu sebeple yani ashabı bu noktaya nereden geldik yani ashabı kiram dedik ki ashab parantez içinde bir cümle ashab olmak Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam oldu. basit de bir dost değil benim yol arkadaşım dediği evet. yol arkadaşım dediği çile arkadaşlarından olmak önder olmak için yeterli bir vasıftır evet. bu hafız olmayabilir hafız olmaz. Asap hafız olmayabilir. Evet. Ki hafız olmayabilir. Cephede kılıç sallayacak, kaldıracak, kaldıracak tahakkette olmayabilir Olmuyor, Hasan evet. bin sabit gibi. Ee, evet. Radiyallahu anh. Ama onun sahabiliği önder alınmaya değer bir şeydir. Evet. Hadiste de bu var zaten. Yoksa sahabeden herhangi birinin önüne oturun size hafız yaparlar demek değil, değil bu. Tabii ki. O değil kastedilen. Evet. Yani bir sahabinin sahabilik serüveni diyelim. Evet. İman salaveti var. O imanı Peygamber Aleyhisselam'a yapışmış halini kim örnek alsa cennete girer. Evet. evet. Hafızlık başka bir şey, tecrüt namazını ondan öğrenmek başka bir şey. Mesela, Halit bin Velid, radıyallahu anh bugün onun fethettiği topraklarda belki 300 bin, 400 bin cami varsa. Yani ne 300 bin, 400 bin yani? Filistinden İran sınırına kadar olan bölge Halit bin Velid'in fethettiği topraklardır. Evet. Köy köy cami dolu oralar. Evet. E, Bugün sağ olsa da Halid bin Velid o şehit e, yatağında öldü. Öldüğü günkü Halid bin Velid bugün olsa bir çocuğu göndersek amme cüzün ezberlettirsek ezberletemez ona. Evet. O kadar Kur'an bilmiyordu. Kendi de itiraf ediyor zaten. Tabii. Beni peygamber cep cepheye gönderdi aleyhisselam. O gün bugün cephedeyim diyor. Yani dönünce <gülüyor> evet. de bir yaştan sonra oldu. Yeah. E, dolayısıyla Halid radıyallahu anh'a biz çocuğumuzu teslim edecek bunu hafız yap desek. Herhalde çocuğumuz hafız olmadan Doğru. 10 sene sonra geri gelir. Evet. Bugün saolsun Halit. veya filan. başka sahibin. bir şey. Halid, Hazreti Halid'in Halid evet. benim adamım diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahiplenilmişliği var. Ya. Evet. Dolayısıyla benim adamım desin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve hafız olmayayım ben. Evet. Bu ruhu Halid'den aldın mı zaten peygamberi buldun, cenneti buldun evet. demek. Ki. Resulullah Efendimiz'in ona benim adamım demesi de Bitti. ondaki bir Muhteva değil mi kalite sebebiyle Ne diyor mesela Allah'ın Kılıcısın sen diyor Seyfullah İki sahabi bir mesele konuşuyorlar iyi anlaşılsın diye açıyoruz bunu Ama hocam çok hassas bir konu Ashab-ı bizim okul arkadaşlarımız değil İyi bilmek lazım onlara ait meseleyi İki kişi konuşuyorlar Halid de Cephelerde Bir tanesi diyor ki Halid'in durumu iyi değil herhalde İyi haberler gelmedi diyor Öbürü diyor ki dikkatli konuş diyor Dikkatli konuş diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'ın kılıcı dedi diyor. Allah'ın kılıcı kırılmaz dikkat et diyor. Cık cık. Evet hocam, Bu ne acayip bir anlayış değil ya. mi? Yani mecazi olarak Efendimiz gerçekten sen Allah'ın kılıcısın etten kemikten demiyor. Yani seni Allah teyit ediyor. Tabii, ki, tabii. Ee, Seviyor seni anlamında hocam. bir cümle ama Anlaş... biz böyle anlamıyoruz. Bak o evet. ne diyor? Allah'ın kılıcı demek Allah mağlup olmaz demek diyor dikkat et diyor. Nitekim hiç mağlup görmedi Halid'in yani Allah'ın kılıcı olarak evet, Öldü evet. gitti Rabbine evet, evet. kavuştu Bu sebeple biz iki noktayı ihmal etmeyeceğiz Herhangi bir sahabiyi konuşurken Birincisi Hiç kimse Allah'ın Dininin görünen Şekli olma kudretinde Olamaz allah Teala din gönderdiyse Kendine göre o dini istemiştir Bitti Bu ne sahabiye göre olur ne bir gruba cemaate göre olur ne bir şeyhe göre olur Allah'a göre olur sadece peygamberini de bize tanıtırken aleyhissalatü vesselam kulu ve peygamberi olarak evet. denir abduhu ve rasulü önce kulluğunu öne çıkarıyor Tabi, kul yani. o da Allah'ın kulu o da cennete girmek için gayret etti girdi elhamdülillah ikinci nokta nihayetinde biz ashabı kiramı o peygamber aleyhisselama yanaşmışlıkları onunla kurdukları iletişim aynı iyileşme ve aynı iyileşme veya peygamber arıslarla ve masabi arasındaki İrtibat, o kanal bu kanal, kanal neyse o kanaldan dolayı ashab-ı kiramı öne çıkarıyoruz. Evet. Kara kaşları diye bir deyim var ya, kara kaşına hayranımız Kara, hayranım. kara kaşı kara gözü için değil. Değil, asla değil. Eğer kara kaşına göre hayran olacak olsaydık E o Yusuf Aleyhisselam'ı hep öne çıkaralım o zaman biz yani. O daha güzel bir peygamber mi diyelim. Değil, bizim öyle bir derdimiz olmaması lazım evet. ki olamaz. Mümin olduğumuz sürece olamaz. Bu sebeple Ömer Müslümanlığı dediğimiz zaman yani İslam'ın bir Ebu Bekir versiyonu var. Evet. Ömer <gülüyor> versiyonu var. Haşa. Böyle değil. Evet. Ama bugün... Ama şöyle bir şey anlayış hocam. Yani Hazreti Ebu Bekir'de e, yani e, ete kemiğe bürünen bir İslami hüviyet var. Hazreti Ömer'de ete kemiğe Musab'da mesela yani ya da diyelim ki Bilal-i de ya da kadınlardan diyen ki Hazreti Nesibe, Hatice de Nesibe de Radiyallahu, Radiyallahu anhüm. Şimdi ama burada bir mesele var hocam. Ben misal olsun diye muhabbet olarak söylüyorum. Yavuz Sultan Selim rahmetullahi aleyh zamanında yaşasaydım. Evet. Zannederim Ebu Bekir Müslümanlığı diye bir şey öne çıkarırdım. Yani Şeyhül İslam'ın bile önünde tir, tir titrediği bir ümmet lideri halifenin önünde Ebubekir Müslümanlığının yani narinlik, hmm. letafet, hmm. tatlı dilin daha öne Zara, çıktığı, evet. hmm. gözyaşının biraz daha değerli evet. olduğu Müslümanlık unutturulmaması gerekirdi. İşte belki yani Hazreti Ömer Müslümanlığı dediğimizde ne, niye de... Niye çıkıyoruz? Çünkü bugün ezilmeyi benimsemiş, evet. bir mecliste konuşmaya bile cüret edemeyen, evet. her yerden üzerine saldırılan, ve hiçbir yerde söz hakkı tanınmamaya çalışılan sakalını bile bırakarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uyumayı düşünürken bir müminin acaba aç kalır mıyım diye endişe ettiği ayet ve hadislerin her yerde okunamadığı camilerde bile ayet hadis okunurken acaba onlarla tereddüt edildiği bir zamanda evet. ...muhtaç olduğumuz kan ömer kanıdır. Evet. Allah dediyse diye susturacak biri lazım. Evet. Yani Harun Reşit zamanında mesela yaşasaydım ben Nurettin Yıldız olarak e, ki Yavuz Sultan Selim'e benzeyen tarafları var Harun Reşit'in bir kere dinliyor hatalı buldu mu Sadece elini kaldır, Elini kaldırışından e, yanındakiler anlı önüne manaya geldi Adam tutup ya götürüyorlar götürüyorlar. Evet. E, çok mahkemeye müracaat etme ihtiyacı hissetmiyor. İlmi de var. Kendine güveniyor. Kılıcı kuvvetli. Atak yapmış adam. ya 20 sene kalmış iktidarda diyelim bizim deyimlerimize. Bir sene hacca bir sene bir ülke fethederim diye plan yapmış. Böyle bir adama Zaten Müslüman Kur'an elinde Sünnet elinde fıkıh biliyor Ebu Yusuf baştanışmanı adamı evet. Ama o adama Ebu Bekir Nezaketinin de hatırlatılması gerekiyordu Evet, evet Ebu Bekir gibi radıyallaha nazik değildi Diye değil Unutabileceği alan o diye evet. Ebu Bekir evet. unutabilirdi evet. Bu dönemde ise iki isim çok fazla öne çıkması lazım Birincisi Ömer ismidir Ömer Müslümanlığı yani Allah'tan başkasından korkmama Bırak beni ya Resulullah diyen adam anlayışı. Kim bu Kur'an'a karşı böyle su yedip yaptı anlayışı? İki çocukların 10 yaşında 80 yaşına gelmiş dedelerini arkadaştan daha düşük gördükleri bir zamanda hayaasından dolayı Osman Müslümanlığı da gündeme çıkması lazım. Evet, haya. Yani, hayadan dolayı radıyallahu anh. Şimdi burada yani kaybettiğim neyse ben onu arıyorum. Hocam şu da belki düşünülebilir yani bir insan yani diyelim ki şu ortamda Ömer'in Müslümanlık tavrını şey yapar ama hayat çok çeşitli yani bir ortamda gelir işte Ebu Bekir'den bir iz tamam. gelir bir yerde gelir Osman'dan olur yani yaşlar farklı statüler farklı vesaire ama belki bunların her birini ayrı ayrı bilmek lazım değil mi? Ayrı ayrı. Fakat hocam şimdi Hı. bir mümin vardır içindeki e, Ali Şecaati radıyallahu anh eksiktir ona onu tavsiye Hı. edeceğiz ama bir toplumun geneli var hocam. Evet. Ümmeti Muhammed coğrafyasının görüntüsü var. Bugün Ümmeti Muhammed neye muhtaç dediğimizde aleyhissalatü vesselam tendürdiyete muhtaç yarası kanıyordu diyebiliriz. Ekmeye muhtaç e, Afganistan'da diyebilirim ama kuş bakışı baktığımda Ömer'e muhtaç hocam. Evet. Cesur Allah'tan başkasını kendisinden korkulacak kimse olarak görmeyen bir anlayış eksikliği var, Ömer, Ömer ya, eksikliği Şöyle var. bir şey yapalım, şimdi e, Hazreti Ömer'i konuşalım inşallah. <gülüyor> e, ondan sonra diyen bir günde Hazreti Ebu Bekir'i konuşalım, bir Tabii, gün Hazreti Osman'ı konuşalım. Onda bulacağımız eksiklerimizi ha. arayalım. Gibi yani, Tabii. evet. Değil mi yani? Hocam bir dakika, Hasan İbni Sabit'te bulacağımız Mesela, eksiklerimiz var. Mesela, yani? anh Yani, Bugün niye sanatımız zayıf, niye nece fazladan yani Hazreti sonra Hazreti Fatima'da mesela bulacağımız tabii, tabii. şeyler var. Yani... İşte ashabımın yıldız oluşu bu ocağı. Evet, evet. Güney kutbunu bulmak için bir yıldızı takip ediyorsun, filanca için öbür yıldızı takip ediyorsun. Meselemiz bu bizim. Evet. evet. Yoksa bunu özellikle vurguluyorum. İşte Ömer'den başkası yokmuş gibi bir anlayış yanlış. yanlış Böyle bir anlayışı yapamayız biz. Şimdi Ö Ömer... Hazreti Ömer'i konuşacağız şimdi dinleyen birçok insan diyecek ki ah bende de bu olsa. Amin. <gülüyor> amin hocam. Amin. Bir gün Hazreti Ebubekir'i konuşacağız. Ya işte bizim eksikliğimiz bu diyecek insanlar evet. değil mi? Yani bir mesela bir kere altın lulukta Müslüman ve Zarafet diye bir kapak dosyası yaptık. Yani zarafeti konuşsak belki de birçok insan diyecek ki, ya hakikaten Müslüman bugün zar zarif de olmalı diyecek mesela değil mi yani? Hocam hayat yaşıyoruz evet, biz bu dünyada evet. yaşıyoruz. suya ihtiyacımız hiçbir zaman ekmeğe ihtiyacımızdan daha çok değil. Evet. evet. Ama su çok hararetli olan için <gülüyor> su o anda Bugün, bulun, bulunmayacak <gülüyor> bir nimet. Evet. Üç gündür aç olan içinde ya ben suyu ne yapayım zaten bağırsaklarım boş diyecek. Şimdi ekmek isteyecek siz diye. Siz diyorsunuz ki Ömer'e susadık mesela. Allah sana rahatsız olsun <gülüyor> hocam sizi Ömer'le buluştursun. Bizi <gülüyor> Amin cümlemiz Hem yani susadık. Evet, Ömer'e susadık. Ömer e susadık. Ama bu susamışlığımız diyorum ki Yavuz Sultan Selim döneminde Ömer'e değildi. Vardı evet. bir kopyası fotokopisi gibi bir şey vardı zaten. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah cennette buluşmuşlardır İnşallah yani, evet. Ömer'in binde biri neyse olacak biri vardı zaten. Vardı doğru. Vardı. Belki sanat yönü zayıftı. Evet. Sana, o zaman hasane bir sabite bir ihtiyaç vardı. Ebu bir e ihtiyaç vardı. Yol Hazreti Ömer var. de mesela o zaman Diyelim Hazreti Ali'ye ihtiyaç duymuş zaman zaman değil mi? Tabii. Yani böyle fıkhi meselelerde, ilim söz konusu olduğunda Hazreti Ali'ye başvurmuş yani. Hocam Bedir Ashabı Medine'den çıkmasın De, diyor. diyor. değil ya mi? Sen nasıl men edersin bizi? <gülüyor> böyle bir şey yok Kur'an'da dediklerinde e ben bu ümmeti nasıl idare edeceğim Siz nereye <gülüyor> gidiyorsunuz? Diyor. Allah Allah. Yani düşünebiliyor musunuz? La e muhteşem teşbih. bir şey yani. La teşbih ve la temsil. Lider yani haşa hiç sağa solu benzer bir şey değil ama parlamentoya talimat veriyor bir reis çıkamazsınız diyor Ankara'nın dışına diyor ben bu ülkeyi idare ederken sessiz yapamam diyor böyle bir şey vakı değil dünyada da yani diyelim böyledi tıpkı evet, bunun gibi evet, yani sessiz mesuliyet almayayım ben gibi hı hı, düşünme. Hı. Bir takdir anlayışı var. Ömer'in de ihtiyacı Ömer değildi. Kendisi vardı zaten hocam. Evet, evet. Onun evet. da bir çünkü Allahu Teala zatından başka hiç kimsede bir kemal olmasını murad etmemiştir. Evet. Kullarını hep bir cihetten eksik yaratmıştır. E peygamberlere bile bakıyoruz hem yani bir vasıflar hep öne çıkıyor. Evet. Musa Aleyhisselam'ın o Celaletli görünce da yiyeceğim birisini ya. ver bana diyor yani. Yani Yarab mesela niye var. üstelik de niye ya benden iyi konuşur Harun. <gülüyor> evet. Allah halbuki kelimullah hocam ya. Allah ile konuşuyor. Konuşmuş, evet. Allah ile konuşuyor. Afsahuni <gülüyor> lisanan. Harun benden daha iyi konuşuyor İyi konuşuyor. Diyor. Diyor. Yani Allah ile konuşmuş. Kelimullah olmuş birisi. Firavun gibi bir adamın önünde daha iyi konuşsun diye yanına bir spiker alır mı? <gülüyor> e i̇nsanız biz. Evet. E bakıyoruz Davut Aleyhisselam'daki büyük bir peygamber olarak o savaş ve celadet ruhu e Süleyman Aleyhisselam'da başka türlü yansımış. Evet, evet, Allah razı olsun. Yakup Aleyhisselam'a bakıyoruz duygusallığı üstün yani belki de annelerin babaların Bugün yanına yaşamayacakları bir evlat duygusallığı var evet. Kur'an-ı Kerim bunları öne çıkarıyor Yani değil mi insan Peygamber de olsa Yani abi, insansın abi. ya abi. Peygamberler insanlıktan sıyrılıp Melekliğe terfi ederek Peygamber olmadılar evet, Bu evet. sebeple Rabbimiz Bizi eksik diyelim Ya da Kemal olmayan bir kimlikle Yarattı diyelim Ve bunu bilmemizi istiyor evet. e, Ömer geliyor ...Allah-u Ekber yani gürlemesi bile yetiyor... E, ...düşmanın ürkmesi için... ...dağlar ötesine mesajlar gönderen bir... E, ...sesi var, gür sesi var... E, ...bakıyorsun Osman'daki duygusallık... ...onun eksiği gibi duruyor... Evet. ...onda da belki duygusallık var... Evet. ...mesela hep bunu da bir konuşalım... ...şefaatinden inşallah mahrum olmayız... Ha, ...bir kaş yaparken göz çıkarmayalım... <gülüyor> ...mesela hep Ömer'i böyle... ...kılıcının kabzasına tutmasın... ...parçalıyor gibi... Algılıyoruz meşhur bir hadiseyi ama unutuyoruz hocam hani bir vali tayin ediyor bir yere evet. onu da mescidin bahçesinde son tembihlerini yapıyor evet. İşte şuraya gideceksin şöyle yapacaksın nasıl ne diyorsa çocuklar da çelik çomak oynuyorlar bahçede de heybetiyle bekliyor Ömer'in önünde şimdi çit çit işaret ediyor çekilin çekinin buradan yani Ömer'e rahatsız edeceksiniz diye bir bakıyor ki çocukları azarlıyor ...ben seni diyor çocukların da bulunduğu bir topluma gönderiyorum... ...sen çocuk azarlıyorsun git evinde otur diyor... <gülüyor> ...yani evet. e, bu bahsettiğimiz eli kılıcının kabzasındaki Ömer, Ömer. işte hocam... Evet. ...demek evet. ki çocukların oyununa müdahale eden bir valide istemiyor... Evet. ...yani bu evet. çok önemli hocam... Tabii ...Ömer'de de tabii. vardı merhamet ama Muhakkak. Osman sihir bilmiş radiyallahu anhum cem'an. Osman sivrilmiş yani meleklerin dikkatini çekecek bir kimlik evet. kazanmış hayatında, evet, narinliğinde. Evet, evet. Şehit olurken de bunu göstermiş istedik. Şimdi Ömer Müslümanlığına bu noktadan evet. sonra evet. dönelim. Dönelim, evet. Yani evet. kolay ya değil dön. Bu ön hocam. şeyler de çok hayatiydi bu ön değerlendirmelerde. Evet başlayalım hocam. Şimdi hocam Nerelerde Ömer, Ömer Müslümanlığı Allah ondan razı olsun Allah ondan razı Ümmetimize olsun. onun Duygusundan bugün bir pay Lütfetsin Allah amin, amin. Ve bizi de şefaatiyle Beraberliğine cennette kavuştursun amin, yani as, Asıl mesele bu zaten evet. Dünyada Ömer'i bulamasak da Ahirette bulalım Şimdi hocam bir numaralı Konu bir numaralı konu Bugün Ömer arıyoruz Diyoruz Ömer evet. Müslüman Ömer çekirdekten gelme diplomalı kadro değil hmm. mülkiyeden gelen bir tip değil evet. çekirdekten geliyor İslam'ı çekirdekten geliyor yani ne demek istiyoruz ta hocam? yani bir defa cahiliye döneminin tam cahiliye adamı Evet kaba bir adam sert evet. bir adam güçlü bir adam yani diploma alarak... Öyle değil. kalsa müthiş bir kıyıcı olacak mesela. Kim bilir. Evet. İşte kendisi de diyor ya cahiliyeyi bilmeyen İslam'ı bilemez. Hmm. Demek ki cahiliyedeki birikimi evet. İslam'ın kıymetini bilmeye sevk etmiş. Evet. Bunu Efendimiz Aleyhisselam'ın lisanında da görüyoruz Üstadım. Ne diyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Hmm. Allah'ım bana iki Ömer'den birini verdi. Evet ya. Biri Ebu Cehil. Birisi de Ömer, Ömer, biri de Ömer bin Hattab. Birisi de Ömer bin Hattab. Neden? Çünkü Efendimiz beşer gözüyle bakıyor. İkisi de toplumu sallayan bir tip. Evet. İkisi de bir kutup başı gibi duruyor. Yiğit adam ikisi de. İkisi de, yani. de yiğit adam. Ve bunların hangisinin hidayet nasip olacağını bilmiyor. Efendim. Efendim. Evet. Bilse zaten uğraşmaz Ebu Cehil'le. Evet. Ama ne yapıyor? İkisinden biri. İkisinden evet. bir bu yani bir tanesi yeter bunların. Evet. Der gibi hiç olmazsa ikisinden biri. Yani. Ha, belki ikisini de istemiştir ama. Tabii. bari Hiç olmazsa. Hiç olmazsa ikisinden biri evet. olsun diyor bu çok önemli hocam. Doğru. Bu çok önemli. Ömer çekinmek göz koymuş diyorum ben hocam. <gülüyor> Peygamberimiz mesela Mekke dönemindeyken bazı insanlara göz koymuş. Yani. O evet. Çok güzel bir deyim hocam. Ya bu göz da koy. bu zamanda yani Müslümanlara bir tebliğ e, terbiyesi değil mi? Yani birilerine göz koymak lazım. Göz koyup en azından dua etmek lazım Var bunu mi? istiyorum evet. diye. Şimdi hocam e, bu bir akrabalıktan kaynaklanmıyor. Kureyş akraba akrabası zaten. Evet. Yani hepsi Kureyş olsun demiyor. Ebu Zer Kureyş'ten <gülüyor> değil Soyub Rumi Kureyş'ten değil Yani mesele akrabalık Meselesi değil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günkü Kimliklerinden dolayı onlara Göz koyuyor evet. sivriliyor Belli noktada sivriliyor Sonra ne buyuruyor mesela Cahiliyede sizin kaliteli olanlarınız İslam'da da kalitelidir kaliteli. İslam'ı anladıysa evet. eğer. Tabii. Demek ki ortada bir yani Fiziki biz... Benlik olarak kafa yapısı evet, olarak evet. Cahiliyede bile olsa Kalite aranıyor Doğru. Yani sırf insan olarak bir e, ayrı kalitesi çıkmışlık oluyor. Var. çıkmışlık i̇nsan, var. Evet. İnsanlıkta bir kalite var. Evet. Eli kılıç tutmak diyelim, dili laf yapmak diyelim gözü keskin olmak diyelim maharet hangi bir maharet, hangi evet. hangi beceri ise eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'e göz koymuş zindiyemizi evet. kullanayım ben <gülüyor> tehlif hak istemezseniz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ömer radıyallahu göz koymuş evet. şimdi bu göz koymuşluk Ömer'in çekirdekten geldiğini gösteriyor evet. bu çekirdekten geliş bir cahiliyi tanıma İslam'ı bilme iki e, ikna edilmişlik ya rica üzerine Müslüman olmuş birisi değil Evet. Peygamber Aleyhisselam'ı öldürme kararı vermiş birisi bu adam. Ondan sonra Kur'an'ın erittiği bir yüreği var. Evet. Tâhâ suresiyle erimiş bir yüreği evet. var. Çok enteresan, çok. Yani bu eyle falan düzeltilmiş bir değil. altın değil. Ateşe girmiş. Bir tür hocam. Ateşe girmiş üçgen şeklinde bir altınken erimiş ateşte sikke haline gelmiş. Evet. Yani çekirdekten gelmeyle bunu kastediyoruz. Tebliğciler geldi ya Ömer yapma sen de Müslüman olsan iyi olur filan işte İslam'ın geleceği var. Hı hı. Bu gelecekten sen de ileride lider olursun. Böyle birisi değil. Zıt kutbun başından bu kutba bu kutbun başına geçiyor Ömer. Evet. Bu çok önemli. İki Ömer hocam aile olarak e, okuma yazmadan tutalım o günün şartlarında kültürden tutalım birikimli birisi. Hmm. Çekirdekten gelmenin ayrıntılarını konuşuyoruz. Hmm. Bu taraf çok bilinmez hocam. E hocam bir okuma yazma açısından baktığımızda Hı -hı. en azından e yüzlerce okuma yazma bilen yok ortada. Evet, Bunun evet. için vahiy katipleri diyoruz mesela. Değil mi yani? Az Ömer kültürlü bir ailenin çocuğu. Evet. Dolayısıyla dönüşüm yaparken Ömer... Kültürlü bir dönüşüm yaptı. Evet. Yani dönüşümünde sonra zikzak çizmedi bir daha. Kafası karışmadı hiçbir Kafası anladım. karışmadı. Neden? Yüzde yüz eridi ateşte. Evet. Ve yeni bir şekli tam aldı. E'yle tamir ederek filan benzeyle Ben zaten hep değil. bu hidayete yani şaşırmışımdır. Yani Allah işte orada bir kalp dönüşümü değil mi hocam? Hidayet bir kalp dönüşümü. Ya yani onun için sahabenin böyle birden o cahiliyeden çıkıp İslam'a gelmesi zaten müthiş bir hadise. Hazreti Mesela, Ömer dediğiniz hı. gibi yani birden bire dönüşüyor yani. Bir de şu var hocam. Geçmişi çok karanlık değil Ömer'in. Evet, hı. içkili bir hayat. Evet cahiliye hayatı Ama Cahiliyenin bir de onursuzları var evet. Soyu sopu karışmış Böyle içkiyi bile Düğünden düğüne değil de yani çam, çamur adamlar diyor. Çamur adam o, o dönemin çamur adamları. Çamur yani. adamlar, Mesela evet. babasının babasına bile kılıç kaldırmış. Evet. Yani kendi öz kültürüne bile aykırı yaşayan tipleri var. Evet. Ömer öyle biri değil hocam. Mesela çok yanlış bir bilgi var. Kendi çocuğunu diri diri gömen adam diye bir Ömer'den bahsi. Hiçbir şekilde tarihte yeri yok bunun hocam. Hı hı, bu Böyle bir önemli. şey yok. Önemli bir bilgi yani, bu asla bu Mahmut Akkad denen bir Mısırlı yazarın Sanaryo olarak yani Ömer'le asabı temsil ediyor cahiliye dönemini o dönem işte e, çocuklar diri diri gömülüyordu derken sanki Ömer bunu yapmış gibi anlaşıyor. Yani bir önceki nesil Çok bilmiyor. da bu tedavül ediyor hocam. Yani hakikaten Ama bunu... çok hoş bir örnek de e, kıyamet var Ömer'le karşılaşmak var kıyamet günü hocam. Yani böyle e, basit bir suç değil. Yani Ömer çocuk gömecek bir adam değil. Evet. Gençliğinde de böyle bir adam değil. Ama çocuk gömülmüş kız çocuklara. O Kur'an'la sabit. Kur'an'la sabit. Yani. Kur'an'la sabit ama isim vermiyor Kur'an kimin tamam. gömdüğünü. Efendimiz döneminde de bize filanca çocuğunu gömmüştü diye bir bilgi yok. Bilgi yok evet. Bu yüzde yüz vakia evet. gerçekleşmiş. Çocuklar evet. diri diri gömülmüş. Ama Ömer'in böyle çocuk gömdüğüne dair bir bilgi yok. Evet. Bununla ilgili rivayetler yani sahih bir rivayet olarak elimizde yok. Evet. Şimdi Ömer bu şekilde geliyor bir başka çekirdekten gelme özelliği gençken müslüman oluyor hocam. Evet. Kaç Genç. yaşında? 30'un altında. Evet. 30'un altında. Neden 30'un altında olduğunu biliyoruz? Vefat tarihi belli. Evet. Öyle. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den 13 sene sonra vefat ediyor. 23'te e, müslümanlık dönemi kaç ediyor? 46 sene. 46. 46. Evet. 63 yaşında vefat ettiğine göre Yaşı ortaya çıkıyor. Eee. Evet, evet. Yani 30'un altında Müslüman oluyor. Evet. Zaten aşirey mi dediğimiz ilk 10 evet. kişi hocam hep 30'un altında, Osman hariç hep 30'un altında şehir Müslüman olanlar yani, bunlar. Yani bizim delikanlı değiliz. Delikanlılık. Hocam. Hocam. İslam evet. delikanlı dini hocam. Evet çok önemli. Yani o delikanlılık e, hareket kazandırıyor Hayret Bunun, ediyor insan hocam. Yani şimdi tabi. Hazreti Ömer dediğinizde yani kocaman bir 80 adam. 80'lerinde Müslüman olmuş. E, vefat etmiş hocam. Vefat etmiş değil mi? Bu yani, bazılarının böyle yaşını duyduğumda ya Allah Allah diyor insan diyor değil mi? Hocam. Ben... Ya. Evet. Yani çok hoş bir duygu hocam bu. Ben bunu isterseniz gene ben satır dışına çıkayım hocam. Gençlerimize bunu hatırlatmamız lazım. Evet, Gençkenki evet. umudunuz, hayalleriniz, sonra persifet edecek Ömer olmanızı sağlıyor. Evet. Sonradan bu aşı tutmayabiliyor. Evet. Tutmayabiliyor. Evet. İmam Rabbani'nin de öyle bir şeyini okumuştum hocam, mektubatta. Yani yaşlıyken diyor insanın bu ibadetleri de şey olmayabilir böyle. Yani takatiniz azalır, heyecan azalır. Gençken hiçbir şeyiniz paslanmadan yola çıkın diyor. Hocam bilmiyorum radyoda söylenir mi de ben söyleyeyim. Ee, i̇ki ihtiyar Karadeniz gezilerinden birinde rastladım. Ee, caminin önünde muhabbet ediyorlar. İşte beni de hoca olarak görünce. Ya sandalyeye de namaz olur mu diye soru sordular bana evet. Mer böyle bir şey tartışmışlar Hazır hoca bulunca da hazır hoca ve hazır doktor çok kıymetli <gülüyor> <gülüyor> evet. Hemen soru sordular evet. Ben de izah ettim yani böyle kılınır şöyle kılınır Öbür ihtiyar da ya ne işin var sana doğru dürüst namazı Evet Dedi O da ana dedi ki tut dizlerim dedi Evet ee, Öbürü espriye devam etti. Yahu idrarın tutuyor mu da senin dizin tutacaktı dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani ihtiyarlık o hocam. Tabii, yani evet. ihtiyarlık o ama ona karşılıkta ibareti değerli. Ayrı evet, bir konu tabi. Evet. İhtiyarın da ibareti tabii, değerli. Ki, tabii. Fakat ortada bir hakikat var hocam. Genç başka. Evet. Genç hem kendine çalışıyor hem ümmetine çalışıyor. İhtiyar sandalyesinde namaz kılarsa şükrediyor. Evet. İmam olamıyor bir daha. Yani Ömer'in radıyallahu anh çekirdekten gelişi gençliğiyle de alakalı. Evet, çok güzel. Çekirdekten gelmenin bir e, başka boyutu daha var. Ömer'in 40. Müslüman olduğu 3 sene üzerine Müslüman olduğuna dair bilgiler de net değil hocam. Hı -hı. Yani 40 rakamına yakın rakamlar var. Ama e, Ömer'in e, radıyallahu anh ...yani üç sene rakamı tam net değil... ...bu üç buçuk senede olabilir... ...ilk İslam'ın evet. üç buçuk senesi de olabilir... ...bir buçuk senesi de olabilir... ...altı ay sonraki bir dönemde olabilir... ...böyle net bir bilgimiz yok... ...ama Ömer'i biz hep böyle... ...kılıç sallayan adam olarak biliyoruz da... ...çekirdeği de öyle hocam... ...Müslüman olduğu gün... ...Darul Erkam'da niye burada duruyorsun... ...gidip şu Kabe'de bir bağıralım... Evet, ...ilk miting de Ömer'e mahsustur hocam... Evet. ...toplamış mevcut asab-ı tek ...ama tekbir getirerek Kabe'ye gitmiş. ...evet, evet... Yani bu İbn-i Asakir'in rivayet ettiği bir bilgi. Ee, bu çok önemli hocam. Yani başlarken İmam Hatip gidip Kur'an kursuna gidip 3-4 sene eğitildikten sonra diploma alıp girmemiş bu işe. Evet. Çekirdekten öyle geliyor. O bildiğimiz Ömer, <gülüyor> La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği gün yaptı bu işi hocam. Evet. evet. Dolayısıyla ben şöyle anlıyorum. Yani bir hadis-i şerif var. Belki bununla bağlantı kurulacak. Yaramaz çocuklarla ilgili. Efendimiz buyuruyor ki: "Çocuğun küçükkenki yaramazlığı, büyürkenki akıllılığına delalettir." diyor. Vallahi. Ya bu Bunu duymamıştım. Eee Cami-i e, rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. Yani daha önce kaynakları da var. "Çocuğun küçükkenki yaramazlığı" Büyük ki akıllılığına delalet Bir Cevallik var bunda. Bir, e, hareket, bir can var. Ama evet. delilik başka, yaramazlık başka. Yaramaz, başka. Evet, Çocuğun evet. deli olmasıyla yaramaz olması, yani psikiyatrik vaka olması başka bir şey. Yaramaz çocuk, bilinçli huysuzluk yapan evet. çocuk anlamında. Şimdi bu Ömer radıyallahu anh'ın henüz 30 yaşına gelmeden haydi çıkalım bu meydana çıkalım değişi. Halife olduğu zamanda İran'ın üzerine yürüyeceğini gösteriyordu zaten. Evet, yani o güzel. o günden o güne çok bilinçli evet. bir şekilde taşındı Ömer Radıyallahu ruhu var içinde. Ve çekirdekten gelişinin çok önemli bir noktası bütün hoca efendiler. Kur'an kurslarında çocuklara hafız yapan hoca efendiler, imam hatip ders veren, tefsir dersi veren, fıkıh dersi veren, hadis dersi veren hoca efendiler, camilerde çocuklara abdesti öğreten hoca efendiler Hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile yaklaşık 20-21 senesi var Ömer'in. Beraber git. Bir keresinde Ömer aşırı gidiyorsun otur dediği vakit değil. Ömer'in bu çekirdekten gelmesini adeta beslemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. evet. Yani kırpmamış Ömer'i. Mesela üç defa Efendimiz deseydi üçe gerek yok. Bir kere deseydi Ömer İslam böyle efendilik dinidir çok kaba davranıyorsun sen deseydi Ömer bir daha ağzını açar mıydı? Evet. Hatta Hudeybi'yi sülhünde geldi. Değil hani mi? meşhur imza, ıı, şey imza töreninde. Sen Resulullah değil misin? Nasıl bu <gülüyor> zıbı <Allah 'ım>. imzalarsın <gülüyor> bize? <gülüyor> Mesela bu söz hocam kafa uçuracak bir sözdü değil mi? Ya biçim söz Allah. bu. Ne diyor kendisi? Ömrümün sonuna kadar hep istiğfar ettim bu iş için diyor. Ya, ya, Ama efendimiz Allahu ve sen ömere cevap vermemiş. Annemizin yanına gitmiş. Ya bana böyle diyorlar diye hanımından teselli aramış efendimiz evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer'in bu sözünü bile kırpmamış efendimiz. Evet. Çünkü şirk biliyor yapmıyor. Yani bir de yani evet Hazreti yani Ömer'in o şeyini bu, biliyor. Bu celaletin nedenini biliyor. biliyor evet. Yani içindeki iman kayıyor. Kaymıyor yani. Ya Resulallah bunun kafası vurulması lazım. Bu münafıklara çok şımartıyorsun dediğinde Ömer sen bir defa aşırı konuşuyorsun. Henüz mahkemesi olmadı bunların demiyor. Sen bir otur bakalım diyor. Otur diyor. Kırpmıyor ama kontrol ediyor. Evet, evet, evet. Yani kanat kese kese kas terbiye etmiyor. Evet. Kanatlarına dokunmuyor. dokunmuyor. Dokunsaydı On 10 sene, yani. sene iki ay Ömer radıyallahu an bu ümmeti tek başına adaletle idare edemeyecekti. Evet. Kırpılmış, evet. kanatları kırpılmış birisi olarak bir şey yapamayacak. Ömer çekirdekten geliyor. O çekirdeği de saksıda çok iyi korumuş sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Hikmeti ilahi sonra da Ebu Bekir korumuş ama. Evet. Mesela benim vezirimsin bir yere gitme demiş ona. Vezir İslam kültür, yani Hazreti Ömer'e itinayı almış. Itinay, e, e, tabi Hazreti bakıyor peki. ki peygamber aleyhisselam her şeyinde Ömer'e soruyordu. Evet. Ömer'e de soruyordu diyelim. Ömer'i kaybetmemiş yanında. Evet. Mesela fıkı benzeri şeylerde hemen Ali'ye müracaat ediyor herkes. Evet. Ama devlet konusunda Ömer oturuyor. Ömer evet. oturuyor. Korunmuş bir çekirdek olarak 60 yaşlarına geldi Ömer. Evet. Radıyallahu anh. Şimdi bize bugün Ömer Müslümanlığı lazım derken ben nostaljik olarak flamalarda yazalım Ömer Müslümanlığı sloganlaştıralım diye konuşmuyoruz bunu. Tabii ki. Ne diye konuşuyoruz? Ömer'i arayanlar olarak biz. Ne Ömer taşıyabiliriz de, kendimize? Kendimiz ne taşıyabiliriz? Bir de bu ümmeti yetiştirenler hocam. Evet. Hoca efendiler. Evet. E, muallimler. Çocuğu, mesela annelerle karşılaşıyoruz... Ben de çocuğumu anne anne gibi adadım... Meryem olacak inşallah diyor da... Bu adak... Bir dakika dur bakalım... Adadım demekle adanmıyor ki... Evet. Kundakla götürmesi mescid görelim seni... Adak öyle oluyor... Evet. Kundaklayıp götüreceksin... Ya da işte bir yaşına gelince götüreceksin... Yani bezlenme ihtimali bittikten sonra... Götüreceksin çocuğu... Evet. Ki burada çok önemli bir... E, nokta var... Yani biz aradığımız... Ömer'i, Ömer şahsiyetini yetiştireceğiz hocam. Evet. Bu evet. bir kişi gelecek Ömer olarak. Boyacı küpüne batırmakla olmuyor, olmuyor. Olmuyor. Hayır bir kişi gönderecek Allah da Mehdi diye gönderecek ona ama. Evet. Dolayısıyla Mehdi Aleyhisselam gelecek onu biz yetiştirmiş olmayacağız. Mehdi gelene kadar bize Ömer lazım. Evet. Ö Ümmeti Muhammed'e ne zaman lazım. geleceğini bilmediğimiz için. Ya bize şu anda her an. Bu akşam veya beş asır sonra. Beni bilmiyoruz. Beni ama, ben, ben... ama bize her an Ömer lazım ben, her an. Ben Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine inanıyorum ama hiç beklemiyorum. Beklemek evet. diye bir vazifem yok tabii, çünkü. Tabii tabii tabii. Mehdi'yi bekleyin geliyor diye bir talimat yok efendim. Evet. Müstakbelde kıyamet de kopacak ama ben işe gittim bugün. Tabii kıyamet kopacağını evet. bilseniz. Bile ağaç dikeceğim. Bile ağaç dikeceğim. Evet. Dolayısıyla Mehdi Aleyhisselam beklemiyoruz ama Ömer bekliyorum hocam. evet. Ben olamadım. Ömer çıkmalı içimizden. Yetiştirmeliyiz. Yetiştirmeliyiz. Dolayısıyla bütün bu sözlerimizi biz isterseniz bir dosyaya koyalım. Herhangi bir Kur'an-ı Kerim kursundaki bir hoca efendinin önüne koyalım hocam. Evet. Ömer böyle yetiştiriliyor diyelim. Evet evet. Yani ki Ömer böyle yetiştiriliyor. Yani bu... Sizin yazacağınız kitapta onlar olacak inşallah. <gülüyor> hocam, i̇nşallah hocam. Yani... Ya bir de hocam, yani bu tür mesela biz bir, bir biyografi yazmıyoruz. Ha, evet, var zaten hocam. Var. Ha, biz yani bu yazdığımız veya konuştuğumuz insanın, ya yani bugün bize nasıl taşıyacağını. Hasretini taşıyoruz hasretini hocam. taşıyoruz. O eğitici formatı da bulmak lazım. Yani diyorsunuz ya Kur'an kursu hocasının önüne ya Ömer nasıl yetişti? değil mi? Yani Resulullah Efendimiz'in oradaki biçim bir örnek anlattınız. Yani hiç Çırpmadı değil mi? Ya hiç kanatlarına ha, dokunmadı. Kanatlarına dokunmadı. Ya bu bir terbiye. Şimdi biz ne? Yani Kur'an kursunda çocuklarımızın kanadına dokunuyor muyuz, dokunmuyor muyuz? Veya Mesela. imam hatip veya Veya şey. imam hatip veya Hocam bir sen. dakika veya evde biz çocuğa tağret öğretirken. Yani evet. hep sanki Kur'an kursundaki hocaları kabahatli buluyoruz gibi olmasın yok, bu? Yok yok öyle değil. De, baba evet. olarak siz, baba olarak ben çocuğumuza abdesti öğrettik evet, küçükken. Evet. Kırptık mı kanadını? Evet, ona Yoksa da abdest mi öğrettik evet. Anneler mesela sırf çocuk portakal Suyunu yatın üstüne döktü Diye o çocuğu kırdılar mı O gün kırpmadılar mı Sizin bir mesajınızı gördüm sanıyorum Bu sosyal medyada Çocukları dövmemekle ilgili Değil mi annelerin çocukları Dövmemesine ilişkin öyle bir mesajınızı Gördüm galiba Anneliğe yakıştıramıyorum dövme. Evet, Çünkü annelik bedi O çocuğun karşılığında cennet almışsın Dövmeyeceksin kardeşim Karşılığında yani. Allah sen cennet vermiş ya. <gülüyor> Güzel. Üç tane doğruyu. ayrı bir konuşalım inşallah. <gülüyor> Hayır, o Başıma yani gitti yani. Annelik o kelepur elde edilmiyor ki. Ben de, ben de bazı konferanslarda söyledim. Yani sokakta çocuğunu döven anneyi anlamıyorum dedim yani. Hele sokakta. sokakta bir de yani. hocam sokakta dayak iki türlü tabii. Yani hem rezil oluyor çocuk evet, arkadaşların ekranların önünde hem de. Ee, yani dayak. dayak dayaktan evet, öteye bir dayak evet, o. Evet. Şimdi her halükarda efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hocam Ömer'i yetiştirdi. Evet. Bir çekirdek konusu daha konuşuyorum. Çekirdekten geldiğini. Geldi evet. Hocam Ömer hafız değildi efendimiz vefat ettiği zaman. Evet. Fıkıh da her şeyi bilmiyordu. Evet. Çünkü neden? Reis olduğu zaman da ümmetin başına geçtiği zaman da Bilal'i meclisinde tutuyordu mesela. Bilal'in bildiği hadisler var diye. Evet. Diyor zaten çıkmayın Medine'den diyor alimlere. Ya, evet. Burada durun diyor. Yani onlara dayanmak istiyor. Yani hem dayanmak istiyor hem de hocam bizim bildiğimiz manada binlerce hadis filan bilen birisi değil hocam. Tabi Ömer kim ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir parça olmuş birisi. Evet. İlmini tam alamamış Peygamber aleyhisselam'ın ama Ruhunu yakalamış onun O heyecanı yakalamış Yok, çok müthiş bir tespit. Bu. O heyecanı yakalamış Ömer'i de hiçbir zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer sen daha henüz Bakara suresini bilmiyorsun Diyerek ikinci plana itmemiş Ömer'deki meziyetlerden istifade etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet. Übey ibn-i da Ezberinden istifade etmiş Ebu Bekir'in O ciğer oluşundan istifade etmiş Sanki üçüncü bir ciğer peygamber aleyhisselamda. Nefes alırken Ebu Bekir'le nefes alıyor ya. ya. Bırakın bana dostumu değişinde ne enteresandır Efendimizin. Evet. Bırakın bana evet. onu. Bırakın bana Ebu Bekir'i. Niye? Üçüncü bir ciğer gibi Efendimiz'e soluk veriyor hep. Evet. Oksijen tüpü gibi duruyor Efendimiz'in yanı başında. Nefis. Aleyhisselatü vesselam. Evet. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmeti Muhammed o gün aleyhisselatü vesselam. Ebu Bekir'de ne varsa... Ondan da istifade ettiler. Ömer'de de ne vardı? Şecaat. Allah'tan başkasından korkmamak. Kur'an'a ve Peygamber Aleyhisselam'a yüzde bin teslimiyet. Aslında tartışmamak. Tertişmamızlık. Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'sini peygamber kabul etme. Onu peygamber o, gibi hani saklama. o ne verdiyse alın. Neyi nehyettiyse ondan kaçının ayetini herhalde en iyi yaşayanlardan birisi. Müslümanların yani. her tarafı iyi Ömer'in. Evet. Ama Ömer'de olmayanı beklemedi Ömer'den Efendimiz sallallahu evet. aleyhi ve sellem. Hiçbir evet. sahabeden beklemedi zaten. Kendisi de taksimat yapıyor. Matematiksel bir şey sorulduğunda Zeyd'e sorun Zeyd anlar bu işlerden diyor. Zeyd evet. çocuk çünkü genç evet. bir adam. Evet. Ee, far, far, farz konulardan ilgili olduğunda Ali'ye gidin, Ali'ye gidin diyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'le ilgili ...kendisi namazda bir tereddüt ediyor... ...zamm-ı surede Efendimiz namazdan sonra... ...Übey neredesin diyor... burdayım ya Resulallah diyor... ...e niye düzeltmedin okuduğumu diyor... Evet. ...Allah... Evet. ...Cebrail ile mukabele okuyan bir peygamber bu hocam... Evet, evet, evet. ...aleyhissalatü vesselam... Evet. ...Cebrail aleyhisselam ile sen mukabele okuyacaksın... ...sonra belki de 300-400 sahabi namaz kılıyor mescitte... ...Übey niye düzeltmedin okuduğumu diyeceksin... Evet. Bu übeyi onurlandırmaktır hocam. Elbet, elbet. Çok e, demek ki kimde ne varsa onu aldı. Dolayısıyla bir baba, bir anne, bir muallim bizim vakfımıza işte doktor talebe lazım diye olacağı ve olmayacağı doktor yetiştirdiği zaman zulümdür bu. Evet. Aynı şekilde ümmete müştehit, fakih, hafız talebeler lazım diye eline geçen her talebeyi Arapçasıyla ile fıkhi okutup donatamazsın hocam. Rabbim her çiçeğe değişik bir gül kokusu O vermedi. zaman tanımak da bir sünnet, değil o mi? O zaman pedagoji bilmeyen çocuklarımızla uğraşmasın hocam. Evet, evet. Peygamber Aleyhisselam pedagojiyi vahyin desteğiyle çok iyi biliyordu. Evet. Asabını belki pedagojinin beş asır sonra bile yetişemeyeceği bir mantıkla pedagogik olarak değerlendirdi. Çocuklarla tebessüm etmesine varıncaya kadar, büyükleri çocuk görüp terbiye etmesine varıncaya kadar. Bilen Ali, Ömer'in belki bugün. Ömer olarak radıyallahu anh karşımızda hayalimizde durması, gözümüzde tütmesi. Biz mesela sizinle konuşurken burada nasıl heyecanlandırdı biz Ömer? Yani evet. sanki bu kapıdan çıkınca karşılaşacağız <gülüyor> evet. da elini ayağını öpeceğiz gibi evet, bir sahne evet. oluyor. Evet, Ama Ömer eksiklikleri de konuşulan meclislerde otursaydı bugün Ömer olarak biz onu anamazdık hocam. Evet. Hocam bir iki dakikamız var ee, herhalde bitiremeyeceğiz e, meseleyi ama. Ümmetim Ömer'i bulmadan biz bunu bitiremeyiz hocam. Evet. Bu ümmet Ömer'ini bulacak o zaman biz Osman'a geçeceğiz inşallah <gülüyor> Ali'ye geçeceğiz Allah onlardan evet. razı olsun. Hocam e, Ömer Müslümanlığı kelimesine tekrar vurgulayalım Müslümanlık kimsenin şeklini almaz. Evet. Müslümanlığın şeklini alanlara hayran oluruz biz. Evet, evet. Yani onda Allah'a görürüz. Hadisleri. Onu da, Hadis evet. da İslam'ın güzelliğini görüyoruz. Görüyoruz. Bugün belki asabkiramın tamamına muhtaçız ama e, Afrikasından Kafkaslara kadar ezilmeye çalışılan mazlumiyet, bir, mazlumiyet e, hayatı yaşayan ümmetim. Bugün Ömer kadar hiç kimseye muhtaç evet, değil hocam. Bir celadet. Doğru. Onun, yani onun hemce, sesi. Evet. Hocam sadece celadet değil. Çocuğuma acıyacak. Ümmetimi idare edecek. Siyaset bilecek. Evet. Ve gece teheccüde kalkacak. Oh, oh, oh. Ve Kur'an <gülüyor> okuyanlara kıymet verecek. Şu söze ne dersiniz hocam? Mescitte iki üç tane hafız çocuk görüyor veya genç görüyor. İşte orada bizi öğle yemeğine götürsünler diye bekliyor. Onlar bunu hissediyor. Siz bu ne arıyorsunuz diyor. Kur'an'ın şerefini taşıyorsunuz. Milletten yemek bekleyemezsiniz. Benden kırbaçça mençi gidin buradan diyor. Evet. Bu Ömer'i arıyoruz hocam. Evet. Talebelerini toplayıp iftara götüren hoca efendiyi aramıyoruz. Hocam bir daha konuşalım. İnşallah meseleyi İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Süremiz doldu. Değerli dinleyiciler, Ömer Müslümanlığı üzerine konuştuk. Böyle ashabı arayışımızı konuştuk. İnşallah konuşmaya devam edeceğiz. Ee, İslam'dan hayata ölçüler. Nurettin Yıldız hocamla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Hı hı. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim.